Evet, e, bu hafta e, 17 Ağustos 1999 Körfez depreminin e, 15. yılını e, tamamlıyoruz. Pazar günü e, çeşitli kentlerde e, depremin gerçekleşmiş olduğu, 99 depreminin gerçekleşmiş olduğu e, çeşitli kentlerde anma etkinlikleri düzenlenecek. Biz de bugünkü programımızı her yıl olduğu gibi gene 17 Ağustos 1999 depremi ve bu depremin sonuçlarını e, ele alacağız. Önce hukukçu arkadaşımız Ayşegül Şenol'a bağlanacağız. Düzce Depremzede Derneği Başkanı. Arkasından Cemal Gökçe ile görüşeceğiz. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Her ikisinden de aradan geçen 15 yılın bir değerlendirmesini alacağız. Evet, şimdi telefon hattımızda Ayşegül Şenol var. Ayşegül Hanım, Efendim. Merhabalar. Merhabalar Gıhan Bey. Evet, 15 yılı devirdik ve 16. yıla girdik Körfez Depremi'nin. Evet, yani 17 Ağustos haftası her zaman bizler için sıkıntılı bir hafta. Çünkü her şeyi yeni baştan bir kez daha tekrar tekrar hatırlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda senden bir değerlendirme almak istiyoruz. Bu 15 yıla ilişkin geçirdiğimiz hem yılların neleri getirdiğini, neleri getiremediği ve neleri götürdüğünü bir kez daha ele almak ve hatırlatmak, körfez depremini anmak gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Teredy dönümünde müstakartlı diyorsunuz, onun için teşekkür ederiz size. Biz yaşayan insanlar olarak. Evet, biz de size teşekkür ederiz. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan hem bizim sorularımıza yanıt verdiniz senelerdir. Büyüdük, yani 15 15 yıl geçti. Şöyle bir baktığımız zaman, değil mi? Sizin şimdi çocuğunuz büyüdü. Ee, kaç yaşına geldi bilmiyorum ama dokuz dokuz on dokuz yaşında. evet ee, e, e, bu e, yani 10, 1999 yılında doğan çocuklardı şimdi işte on beş on altı yaşlarındalar ama o dönemlerde okul çağında olan üniversiteye hazırlanan işte hayat şekillendirmeye çalışan çocuklar içinde. O günler izleri eğitim hayatlarında veya hastaların başka bir bölümünde mutlaka kendini hissetiyor, zaman zaman paylaşıyoruz zevşen arkadaşlar. E, eğitim, sağlık, hayatın alanındaki e, temel olan e, binasından işte hizmetin yapılışından da her şey altta olmuştu biliyorsunuz. Evet. O yüzden e, elimiz yok çadırlarda veya konteyner işte konteynerlerde eğitim gören çocuklar vardı çokça. Ee, Bizde çok değişim var mı diye soracak olursunuz, bizce evde yaşıyoruz değil. biz. Bizde bir de 12 Kasım depremi yaşamıştı hemen arkasından. 17 Ağustos'tan bir önemli ölçüde etkilenmişti. Hala filafardık okullarda eğitime devam ediyoruz örneğin. Yani ne değiştiğinin belki çok basit bir e, anlatımı olabilir diyecek. E, ama nüfus her gün artıyor. Ee, yıkılanların yerine yapılanları bile biz daha tam olarak e, sağlıklı ve güvenli bir hale getirememişiz. O yüzden eksiklerimiz bitmedi bizim 15 yılda. Ee, tabii ki bunu her yıl döneminde biz konuşuyoruz, anlatıyoruz. E, sorunlar önümüze geldikçe paylaşıyoruz. İlk dilleri uyarmaya çalışıyoruz. Taleplerimizi iletmeye çalışıyoruz. Ancak istediğimiz bir ee, kamu anlamında kamusal anlamda istediğimiz e, taleplerimizin yani hiçbir hemen hemen bugüne kadar yerine getirebilmiş değil. Çok ağır işliyor her şey. Ama yüksükleri e, konuşmak hani bugün için e, araya giren başka da e, tabii ki ülke sorunları şehrin kendine göre sorunlarından ziyade acaba biz bundan bir ders alabildik mi? Geleceği nasıl? Ee, hazırlanabiliyoruz. Bir sonraki deprema nasıl hazırlanabiliyoruz? Aslında önemli olan bu galiba bugün için en çok konuşulması gereken ee, bunda da çok iyi bir yerde değiliz maalesef. Yani yıkılan konutların yerine yapılan konutların bulunduğu alanlar ee, mevcut depremden en çok etkilenen mevcut şehir merkezleri ee, şöyle bir gözden geçirdiğimizde Tasarlı binalarda hala daha e, o tasarlı veya hasarlı bilemediğimiz yekan bitirilmiş binalarda bir bir iyileştirme yapılamadı. Evet hala bu sorun ee, devam ediyor değil mi? Hala devam ediyor. Hala e, bizim şehrimize geldiğimizde göreceğimiz e, terk edilmiş, e, içinde kimsenin oturmadığı ama nasıl tamir edilecek, nasıl oturulacak belli olmayan çok da şehir merkezinde. Hatta bunların içinde kamuya ait binalarda var. Biz bunların e, bir an önce çözülmesi gerektiğini e, biliyoruz, söylüyoruz ama bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey olmadığı için bu doğrudan merkez icareinin, yerel yöneticilerinin biriktar etmesi gereken sorun. Mesela tutuklular dediğimiz bir bölge var bizim. Orada bir yük vardı. Yıllardır o bina hala e, çözüm üretilemeden orada ayakta duruyor. Ama hasarlı bir bina bu. Onun yanı sıra vatandaşın bir gelip de binasının onarımını, güçlendirmesini yapamadığı binalarda var. Bunlar tehlike arz eden binalar. Yanındakine, önünden geçene, yanındaki binalarda oturanlara. Bunlarla ilgili e, Afet'te maruz bölgelerdeki kentsel dönüşüm adı altında e, çıkan bir yasa var biliyorsunuz. Ona e, uzun bir çözüm üretmek e, bu yasa mümkün olamıyor. 1269 evet. sayılı yasalar biliyorsunuz yine Afet'ten hemen sonra alınacak tedbirlerle ilgili. O yasa kapsamında da bunları düzeltmek mümkün olmadı. Buna başka bir çare bulmak gerekiyor artık. Ancak e, yetkililerin de bu konuda üretebildiği güne kadar sağlıklı sonuçta bir çözüm yok. Evet bunlar sahipli yüzden, binalar değil mi? Yani e, malikleri olan he, binalar. Tabii tabii tabii. Yani sahipleri var ancak bina diyelim ki geldiğimiz süreçte güçlendirmesi yapılamadığı için, birbirleriyle anlaşamadıkları için hala hasar bir şekilde duruyor. Veya onarıma başlanmış bitirilememiş, ustaflandırılamamış oturulabilecek şekilde ama... Altındaki dükkanları kullanmaya devam ediyoruz. Ha, öyle mi? Yani bir... iç, e, Katlarda oturanlar yok fakat alttaki e, dükkanlar evet. kullanılıyor. Ticari anlamca e, merkezi bir yerdeyse tabii iyi ekonomik gelir getirebilir düşüncesiyle de kullanılmaya devam ediyor. Bununla ilgili e, zoolizici tedbirler alınabilir. Yani binanın tamamının elektriği suyu vesaire kesinlik suretiyle buna bir çözüm üretilmek yoksa yıkılacak denebilir. Bu da yapılmıyor. Veya oradakilere başka çözümler üretilerek iş yeri ve konta anlamında o günahı bir şekilde o, o görüntüden kurtulabilir. O da yapılmıyor. Ama onun yerine biz şimdi yapabiliyoruz mesela. Detremden hemen sonra düzgüdeki zeminin yapısı incelendi. Ve işte kat sayısı birçok bölgede sınırlandırılmak zorunda kaldı. Çünkü Yapı yapmak kültürü işte e, e, malzeme kullanacak malzeme yapısı demindik sıvılaşma vesaireyle iki kata indirilmişti zaten kat sayısı. E, ama tabii ki Türkiye eten dayakta kalan beş katlı 6 katlı binalarda var hemen yanında. Şimdi ise e, geldiğimiz bu on beş yıl içerisinde önce üç kat oldu sonra üç kat oldu şu anda da dört kata tartılmış durumda. Bu mevcut düzde anlamında yani merkezliğin en çok zarar gören e, yer anlamında söylüyorum. E, planlama anlamında e, şimdi hani yollar aynı. Bir genişlenme, bir büyüme, bir küçülme söz konusu değil. E, önce ikiye dedi Şu an dört sede çıktı. İmar planlaması anlamında bir, bir sıkıntı yaratan şeyler bunlar hepsi. E, bazı riskli e, hatta e, güvenli bulunmayan binaları riskli evlilik kullandırılabiliyor hala daha ama hani şu, şu bir ayrı gerçeklik tabii e, 1999 öncesi yapı yapma alışkanlıklarıyla bu bir fark mı var? Evet. Bir şey olmadı demek mümkün değil. Ben bu arada evet. bir hukukçu olarak e, bir soru sormak istiyorum size. Şimdi bu bahsettiğiniz hasarlı binalar giriş katlarının hala dükkan olarak kullanıldığı, mesela herhangi bir vatandaş kendi sağlığı açısından mahkemeye başvuramaz mı bu binaların yıkılması gerekliliğine ilişkin bir taleple? Tam. Bu bir. Çünkü zaten 7269 sayılı yasaya göre bunların okulması gerekiyor şu tabii, anda. Onarılma süreleri falan tamamlandığı için, idare olarak verilen sürelerin hepsi neticelendiği için. Ancak bununla ilgili bir e, e, şey geliştiler e, elektriklerin sularını kesmek suretiyle ama hemen arkasından bu afetin Moro Mavuz alanların dönüştürmesiyle ilgili yasa çıktı. O yasadaki bir kısım sütümlerden faydalanabilirsiniz diye ya, o evet. 7369'daki uygulamayı kaldırdılar belediye olarak. Ancak oradaki getirilerse şu, hani siz binanızda diyorsunuz ki gelin inceleyin ben binamı sağlamlaştırmak istiyorum. İşte bazı denetim mekanizmalarından geçiriyorsunuz. Bunu siz yapmak mecburiyetindesiniz vatandaşı olarak. Evet. Onun bu konuda sizi zorlayan herhangi bir yaptırımı yok zaten. Ee, tek tek binalar anlamında da hani bir bölgeye afet kentsel dönüşüm, dönüşüm alanı ilan etmek gibi bir şey değil bu. Tek tek bina sahiplerine düşen sorumluluktan bahsediyoruz. Yani kamusal anlamda e, devletiyeler ve kendi üzerine olan sorumluluğu tamamıyla vatandaşın üzerine artmış oluyor bir anlamda. O anlamda da bizim gibi veya binanın Sahipleriniz herhangi bir işle olabilir. Efendim, bir şey de getiriyor. Büyük büyük de getiriyor tabii binaların sahiplerine. Onların bu yıkılması ile ilgili bir geçimde bulunması tabii ki mümkündür, Dava açıması da mümküncüz. Yani, örnek olun hani nasıl karar verecek mahkemeler bakalım. Hani böyle bir durumda mülkiyet hakkı tabii söz konusu bir hafifler Ama orada yarışırsa eğer tabii ki insanların güvenli bir hayat sürmesi Önde tutulması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Yani bu e, bizde hala daha e, bu bina ile ilgili bina güvenliği ile ilgili sorunları aşabilmiş değiliz. Ama zamanla içinde insanlar yaşadıklarını tabii ki yavaş yavaş unutuyorlar. Aynı cihazlıkta kalmıyorlar. E, çocukları büyüyor. Onların belki hiç yaşamadıkları bir e, yeni bir hayat e, var önlerinde ve Depremle ilgili işte deprem öldürmez bina öldürür işte e karşı önlem alma kültürü vesaire bunlardan tamamen uzaklaşmaya başladı insanlar. Bu da bir e, yalnız insanları terk edecek durum değil. Bunu hatırlatması gerekiyor e, her daim yöneticileri. Bu aynı zamanda da işte bir anlamda toplumsal bir eğitim olarak da düşünmesi lazım ama bu yönde e, yöneticiler de seçmiyoruz maalesef. Ee, Bildirim yönetimleri bu anlamda çok önemli aslında, bilgi mevzileri, genel mevziler çok önemli. Ama bu dünyada ziyade daha çok e, almadı, satmadı, de daha çok ihtiyaç olan insanlar da bu yollarda yapıyorlar. O da tabi etkili olmayacak kararda bir tür insan. Bunlardan kurtulabilmek de değil, değilim maalesef işte. Yani bu zaten bizi 17 Ağustos'ta 22 Kasım'da karşılaştığımız tabloya giden. Duruldu. Aynı şey tekrar tekrar yaşıyoruz biz. Ee, bu anlamda ne hani yalnız da değil tabi. Yani bizim çevremizde otlayanız olup hayat yani içinde işte veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki, zaten çok önemli bir bölüm sahip bir aslında. Ee, her şeyde aynı sıkıntı var. Biz bunu e, ne kadar ders aldık, ne oldu ee, Ankara'da bu konuda ne gibi değişim yaşandı, yaşanmadı? olası bir depremde ki geçmişte hani Van'da, gördüklerimiz de bunu gösterdi. Çok önemli bir değişim olmuyor. Unutuyoruz. Devleti unutuyor, unutuyoruz. Hemen de unutuyoruz. Evet. Biz geçen sene gene 14 Ağustos tarihinde sizinle yapmış olduğumuz konuşmada Büzce'deki kentsel dönüşümü de konuşmuştuk ve bunu da tabii ki 1999'da gerçekleşen depremin risklerinin azaltılması çerçevesinde konuşmuştuk. Toki'den bahsetmiştik. 2014 Ağustos'u itibariyle durum nedir? Şimdi bu kentsel dönüşüm için bir yer ilan etmiş bir alan ilan Orası da zaten hakikaten bir, bir bölgedir. Hemen e, düzce merkezinde varlık çünkü e, bütün kamu binalarının toplandığı yan terası oluyor. Ancak e, hala da biz e, yani yenilenmiş bir şey yok orada. Yalnızca orada eski olan binaları iskılar. E, sanıyorum ki projelendirme noktasında belediyenin şu anki yönetiminde bundan başkanın olduğu dönemde zaten alınmıştı o karar. E, orada Tukeyli'de yapılması düşünülen bir e, kentsel dönüşüm e, şey planlaması vardı. E, hala aynı şekilde Tukeyli'de yapılacağı söyleniyor bizlere ancak tamamlanmış şey yok. E, onun hemen yan tarafında bir tane kocaman bir iş merkezi ki o çok eski bir binadır. Gökremde de. de hasar görmüş. Şu anda bu orayı bir alışveriş merkezi haline getirdi önceki yönetim. Eee ancak tabii o noktada insanların hepsinin bir tereddütü var. Çünkü eski bir dina, deprem geçirmiş bir dina, basalık saat verildi. Bunların hepsi aslında e, insanların bir yandan korktu, bir yandan <gülüyor> girip alışveriş yaptığı bir şeyde bıraktılar. Sizce'deki insanları. Çünkü e, bizce de çok sayıda e, komut aslında diğer depremleriyle kıyas ettiğimizde. Evet tamamlanmamışlarla birlikte 5631 adet e, konut görünüyor, 28 ayrı hayır, hayır. uygulamada. Ama evet. daha tamamlanmayanlar veya hiç başlamamış olan sadece müşavirlik e, hizmetlerinde görünen şeyler var. Bunları Tokyo'nun sitesinden tespit ediyoruz. İl bazında evet, almak anladım. mümkün. çok değişik gibi gruplarıma ma yaptı. İşte son yapmış olduğu yani yapıp teslim ettiği falan olabilir. Onu çok iyi bilemiyorum. Ancak daha çok şu anda düzce'de yapılan müteahhitler eliyle. Evet, müteahhitler eliyle yapılıyor. Tamam baklandı. öyle. E, ki bu hani düzce'de konti yapma işini biraz sanki e, şey yaptı askıya aldı gibi gözüküyor. Onun dışında özel müdahalelerini yapmış olduğu çok sayıda kontur olmaya başladı ve bunlar da planlanan alanı genişledi tabii önceye kıyas edersek birkaç konserleme düzci arasında ki boş alanlarda ki bunların çok dar onlar şu anda hızlı konturlara haline gelmeye başladı. Bunlar hep risk olan hani risk faktörü olabilecek konular. Yapılacak, yapılan binaların çoğu da tabii hani 3 ve dört katlı e, binalar ancak bunların denetimini e, işte yapımcıların denetim firmaları eviyle yapıyorlar. E, biz iyi olması iyi olmasını umuyoruz. <gülüyor> yani çünkü bazı yapımcıların filmlerinde yavaş yavaş bir kısmı işte işini bırak açandan, bir değişik değişik hikayelerini dinlemeye başladık maalesef. Evet. Yapı denetimleri evet. üzerine çok program yapıyoruz. Evet. Aynen belirttiğiniz gibi çok ciddi sorunlar var. Çünkü yasadan evet. gelen problemler hala devam ediyor. Bunlar evet. çözülebilmiş evet. durumda değil. Ve hala 15. Ama, yılda bunları konuşuyoruz. Ama şu anda geldiğimiz noktada yani gene konut bir yatırım aracı olarak görülüyor burada da şu anda Türkiye'nin her tarafında böyle. Hani konut bir yatırım aracı olmaktan çıkartıp aslında biz yaşam alanı işte herkesin ihtiyacı olduğu kadar konuta e sahip olabileceği bir şekle dönüştürmediğimiz sürece bence piyasaları hareketlendiren bir araç olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani ticari yapılar hariç Yalnızca konut üzerinden yine aynı şeyi biz yaşamaya başladığımız için endişe ediyor insan. Ee, ya iki üç tane daha alayım da hani kiral veririm falan diye düşünüyor insanlar. Konut öyle bir şey değil aslında manisiz. Yani konutu yalnızca yaşayabileceğimiz, sağlıklı güvenli örnek olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve çevresiyle birlikte planlanmış bir alanda yaşamayı hedeflemeliyiz. O onu sağlayamadığımız sürece ki bu ülkenin sosyal ve ekonomik durumundan bağımsız bir şey değil galiba. Bunları biz devam edeceğiz. Çünkü işini iyi yapan kayıtlar, ustalar, mimarlar, mühendisler işte belediyeler de olabilir. Ama denetiminden emin olmadığımız için şansa bırakacağımız insanların keyfiyetine bırakacağımız bir şey değil bu denetim işi. Onu çok iyi beceremiyoruz Biz Kar ve rant e, isteği talebiyle çok sayıda kontrol etmeye başladığınız zaman ve iyi denetlemediğinizde başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz aslında. Açık sıkıntı bence bu. Yatırım aracı biz vermemek gerekiyor aslında konusu. E, bu manada Türkiye'de yapılan konutların büyük bir kısmında ihtiyacı olan insanlara e, hedeflenerek yapılmış konutlar olarak değerlendirilebilir ama Onların içerisinde de şimdi çok fazla alım satım yapıldığını görünce insan orada da bir acaba getirmeksa de konutunu almiyorum takip edip şunu atadı insan. E, Toki'nin müteahhitleri de çok e, iyi işler yapamadı maalesef. E, burası kaçanlar. E, mesela bizim bir hastanemiz var. Tetkilden sonra e, binayi yeniyememişti bizde de hastanemizin. Birkaç parçalı zaten devlet dedi. Onun yerine toplu bir e, hastane inşaatı yapıyordum. Bir hastanenin bulunduğu alanın arkalarını falan da aldı tabii. Başka bir alana yapıyordu. Hala da bitiremedi. Neredeyse duruşu geçti üzerinden. E, ilk, i̇lk inşaatı ihale yalan firma bastı. Ondan sonra başkaları ilk türü o inşaatı tamamlayamadı yani böyle kötü işler de yapıyor inşaat anlamında TOKİ artık. o anlamda hani iyi denetim olmadığı gözüküyor tabii TOKİ'nin üzerinde e, TOKİ'nin üzerinde kim var denetim olarak onu da bilmiyorum <gülüyor> e, tabii Toki şu anda ya Şehircilik Bakanlığına bağlı onu e, biliyorum onun denetimi çok değişti başbakanlığa bağlı oldu evet e, şu anda en son şey Başarına bağlı ama işte son yapmış olduğu işler hakikaten e, ihale açamasından itibaren kötü e, görünüyor bazı yerlerinde. E, Mesela burada insanların bazı 10 yani Kasım tepkileri de Kainaklı 10 Kasım Gecesi'nin merkezi olan bir yer. Biz işte orada 7 katlı bina yapmaya kararlısın. Yani Kainaklı ilginç bir coğrafyası var. Dağların arasında ve şey e, toprakları alüzyon, hem toprak kayması var, hem seler açık bir yer, hem de olan bir yer. E i̇şte bunları hani böyle bizden biri o, şehrin diğer yapı e, yapmak için de nasiyene koyduğumuz açık katlı bina olarak sonuçlarını düşünmeniz gerekiyor. Ne olabilir aslında bunları düşünme çok fazla ben bir toki planlama yaparken örnek olması gerekirken aslında kötü örnekler de çıkarsa bilir. Diye şey ediyorum sen. Yani o yüzden konut ihtiyacı bitmiyor tabi bir şerifin. Bizimki de bitmiyor. Düzce de aynı şekilde. Ama şu anda konut yapımında birinci sırada olan özel yatımcılara yapmış oldukları konutlar. Evet ve bunları yapıp satıyorlar değil mi? Yani herhangi Çok bir... Ya. Ee... Afet riskinin önlenmesine evet. ilişkin şeyler değil. Yok. Yani evet. e, belediyenin e, şu belediyelerin denetimi var tabii ki ama hani bu denetimi uçak vermeyle ilgili kendisini yalnızca uçak veren kurumunda e, değerlendiriyor belediyeler meclis düzenlemeye girebiliyorsunuz. E, yalnızca yatı denetimlerinin yapmış olduğu denetimle etmiyor. Yani bunun yeterli olup olmadığı Tarkışmalı bence. Ee, o husus çok daha tekip bir konu muhakkak ama e, belediyelerin çünkü buna ilişkin ne yeterli elemanları var. Ne de bu denetimi yapacak laboratuvar e, işte benzeri araç gibi bir şeylerden yoksunlar zaten. Yani o sırada imza atan konumundalar aslında. Bu da iyi bir şey değil. Evet. Bu bahsettiğiniz hastane sanıyorum 300 yataklı e, inşaat. %21'i evet. tamamlanmış görünüyor. Hala inşaat aşamasında olduğu söyleniyor ama inşaatın başlangıç tarihine ilişkin bir bilgiyi bu listede görmek mümkün değil. Öyle evet. mi? Görünüyor mu? Yani orada bir firma vardı. Ondan alacaklardı. Bak, seç ne seç ne yapı var? inşaat. Hayır, şu elektrik ha. Olabilir. Seç yapı inşaat diye görünüyor şu anda. Yani böyle firma adını bilmiyorum ama o firma başka başka işleri de kötü ve sanırım böyle bir tiasi şey, bağlantıları olan bir şey olduğu söyleniyor o haber. Evet. Olabilir. Yani bildiğinizde işte o okudalara rastlıyorsunuz şeyde genelde e, arama, yap, arama motorlarında. Yani sonuçta e, buna benzer şeyde de... E, biz hayatımızdan hani aslında çıkartmış olmamız gerekiyordu. İhale yapma içimleriyle, kombinalının yapımına, yapımıyla falan. Ama işte bunları sürekli tekrar ettiğimiz için, bir değil, bir kaç değil yani çok sayıda olduğu için e, bunlardan vazgeçmezsek bir başka başka riskler yönel etmiyor demek. Çok doğru. E, Pazar günü için e, ne e, düşünüyorsunuz e, anma etkinliği olarak? Cumartesi'yi pazara bağlayan gece tabi saat e, sıfır üç. Evet. evet. E, deprem. E, biz o, o gün ve o saatte genellikle e, işte, Kocayi'deki arkadaşların yanına gidiyoruz. Bu yıl e, kendi şefimiz de olmayı planlıyoruz. E, Anmak için işte bir şehirde bir amitifak var. Orada arkadaşlarımızla saygı tutuşunda sunacağız. Öncesinde de tabii işte kamuoyuna, bilgilendirici e, mahiyeti de bir kısmı açıklamalarda bulabiliriz. E, bizim de etkinliklerimiz genellikle yıl dönümünden yıl dönemine e, indir gelmiş durumda. E, sonuçta hatırlatmak mahiyetinde tabii yapıyoruz. E, Yakınların kaybedenlerle bir arada olabilmek adına yapıyoruz. E, bu şekilde olacak tabii ki suyuz dönümünde de. Evet. Çok teşekkür ederiz Ayşe Gülşenol. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Size iyi günler diliyoruz. Yani, bir şey var. Ne? Bizim arkadaşlarımızın bir şey olduğu bir konu çalışması vardı. Onu da paylaşmıştık. Şimdi artık o çalışmasını da arttırma talebini yani arttırma talebimizi karşılamadığı için de evet biz dava açmıştık. Davayı kazanmıştık. Çok bize bizim üyelerimize bir Artı tahsil etti. Böylece dönemlerde de bir kontür çalışmasını e, gerçekleştirdik, sağlıklı güvenli hem ekonomik hem de e, çevreye duyarlı bir kontür çalışması yapacağız arkadaşlarım. Evet, bu bu haber iyi iyi bir haber. Hiç evet. Sizinle görüşmeyi böyle sonlandıracağız. Bunun için herhangi bir şey planlıyor musunuz? Tarih zaman şimdi bizim üyelerimizin tabi çok ciddi bağladığı bir üye sayımız vardı bizim 5000 e, üzerinde e, tabi aradan geçen zaman e, bu çalışmada bir çok üyemizi kopardı üye sayımız oldukça aşağıya düştü. Şimdi biz bu üyelerimizde e, ilk başta işte altının fiyattandırması sonuçlandığı için ekonomik boyutunu konuşuyoruz ve ee, sonraki aşamasında planlaması kısmına geçeceğiz. Daha çok yeni zaten. Yalnız ayının sonu gibi varlar. Ee, tabii ki başka türlü bir kontrol yapma çalışmasından bahsetmiştik biz. Evet. İnsanların kendilerinin her aşamasına katılabileceği, her aşamasının bire bir konut çalışması olacak bu. Ee, tabii çok böyle detaylandırılmış bir şey söylemesinin kendiliği şu anda ama hiçbir şey yapmak mecburi içindeyiz. Zaten o kadar çok emek verdik. E, İlerki yaşamalarını veya kısmet olursa yine paylaşırız. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Size kolay teşekkür gelsin. Ee, özellikle tanım. bu son bilginin gelişmelerini yakından takip etmeye çalışalım. Siz de bizi e, bilgilendirirseniz, hayır. uyarırsanız çok seviniriz, Tabii. memnun oluruz. Çok hayır. teşekkürler. Teşekkür ediyoruz bir daha inacda da yaşamayalım. Şimdi evet. ee, yaşamın içten e, vatandaşlarımız Allah senden etkinlerden Evet çok çok teşekkürler Ayşe Gülşen Teşekkür ediyoruz sağlımlar sağlımlar. Sağlım gelsin Sağ size, size de. Evet telefon hattımızda Ayşe Gülşen vardı hukukçu arkadaşımız Düzce depremzede Derneği Başkanı son 15 yılı tekrar gözden geçirmemizi sağladı. Evet programımızın ikinci bölümünde daha önce de belirttiğimiz gibi Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. <Gülüyor> Kemal Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum. 17 Ağustos 1999 depreminin 15. yılını doldurduk. 16. yılıncı yılına evet. e, başladık. E, bu süre içinde çok program yaptık sizinle ve bu yıl dönümlerinde de çok fikirlerinizi görüşlerinizi aldık. E, bir kez daha 15. yılın bitiminde. Yani görüşlerinize başvurmak istiyoruz. Ne dersiniz Cemal Bey? Doğru bir yerde miyiz? İyi bir yerde miyiz? Ne durumdayız? Evet. Valla çok zor bir soru. Evet. Çok zor bir Bulunmuş olduğumuz nokta durumumuzun zor olduğu çerçevesinde zor bir durum olarak ifade ettim. Çünkü şu yaparken 15 geride bıraktık. 17-16-1999 depremlerinin 16. yılına girdik. Neredeyiz? Çünkü ülkemiz ve bölgemiz hatta kentimiz 1999 yılında yaşamış olduğu depremle Dönemini tamamlamadı. Bundan sonraki süreçte de e, e, yani var olan e, dünyamızın yapısı e, yani e, karanın e, oldukça yerleşinceye kadar e, saylar arasındaki e, problem doğanın kendi şartları içerisinde e, çözülünceye kadar. Bu da milyonlarca yıl demektir. Az bir süre olarak anlamamak gerekir. Bu doğal olay, bu deprem devam edecek. Dolayısıyla 99 depremini yaşadık ama 99'dan sonra ülkemizin başka yerlerinde de depremler yaşadık. Yaşamış olduğumuz en son deprem 2011 yılında Van'da yaşadık. Yine 700'e yakın insanımızı kaybettik, binlerce yapımızı yerle bir ettik. 17 Ağustos depreminde de 330 binden fazla yapımız şu veyahut bu ölçekte hasar görmüştü. Resmi rakamlara göre 20 bin, gayri resmi rakamlara göre de 50 bin mertebesinde insanımızı toprağa gömmüştük. O zamanki yöneticilerimiz dahil olmak üzere yani taşımız ve cumhurbaşkanımız olan Sayın Süleyman Demirel bile altımız delikmiş diye ifade etmiştir. E, tabii bu altımız deliktir çerçevesinde ifade edilmiş olması bir takım kesimlere yönelik olarak ülkemizi merkezi ve yerel düzeyde yönetenlere yönelik olarak yeni anlaşılan bir konu olabilirdi ama meslek odası yöneticileri olarak bir meslek insanlığı olarak bizlere yani inşaat mühendislerine altımızın delik olduğu hiç de yadırganacak bir konu değildi. Yeni bir konu da değildi. Çünkü İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her tarafı zaman zaman yılda büyüklüğü 6,5 üzeri olan bir depremle karşılaşmıştı. 100 yıllık dönem içerisinde yaklaşık olarak 110 bin insanımızı toprağa gömmüştük. 700 bin mertebesinde de yapımızı yerle bir etmiştik. Dolayısıyla ülkemiz deprem tehlikesi altında olan bir ülkeydi. 17 Ağustos depremi ve daha sonra yaşamış olduğumuz yine 17 Ağustos Gölcük depremi, 12 Kasım'da yaşamış olduğumuz Düzce depremi, daha sonraki yaşamış olduğumuz işte Afyon depremi, En azı depremi, Erzurum depremi, e, dolayısıyla Van depremi de ilçemizdeki e, yapı çökümünün deprem güvencili olmadıklarını da ortaya koymuştu. Dolayısıyla e, siz e, deprem tehlikesi altındaysanız da yeterli ölçüde e, risk taşıyorsa yani deprem şartlarına uygun olarak üretilmemişse ki 17 Ağustos depremlerinde bu durum açığa çıktı sadece depremin olduğu Gölcük ve çevresinde değil Gölcükten 110 kilometre uzakta olan İstanbul'da bile e, kimse çok bilmez ama biz sizinle bu konuyu çok konuştuk Yaklaşık olarak 30 bin mertebesinde yapımız hasar görmüştü İstanbul'da. Şu veyautlu ölçekte 30 mertebesinde yapımız da yerle bir olmuştu veyaut ağır hasar görmüştü. Yani içinde oturlamaz, yaşanamaz bir hale gelmişti. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak neredeyse işte büyük çoğunluğunu barındıran 7'de birini barındıran Türkiye'deki konut stokunun yaklaşık olarak yine 6'da birini barındıran İstanbul depremi açık bir kentti. Yaşanacak olan depremlerde yapı stokunun 17 Ağustos depremiyle birlikte ciddi problem çıkaracağı da anlaşılmıştı. Bu sadece İstanbul açısından geçerli değildi. Türkiye topraklarında bulunan tüm yapılarımız ve o yapılar içerisinde oturan insanlarımız açısından geçerliydi. Sadece konut olarak kullanmış olduğumuz yapıların riskli oldukları anlaşılmadı 17 Ağustos ve 12 Kasım depremiyle. Aynı zamanda hastanelerimizin ciddi bir risk taşıdıkları, okullarımızın ciddi bir risk taşıdıkları, İtraya binalarımız başta olmak üzere diğer kamu yapılarımızın da ciddi bir risk taşıdıkları bu detenlerle ortaya çıkmıştı. Ama ne yazık ki aradan 15 yıl geçip 16. yıla dönme evresinde bugün İstanbul başta olmak üzere son derece net olarak ifade edebilirim. Bu ifade etkili de Herkesle, yani kentimizi yönetenlerle ve ülkemizi yönetenlerle her platformda rahatlıkla da tartışabilirim. Aradan 15 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük kentlerimiz İzmir gibi, Ankara gibi, İstanbul gibi, Adana gibi, Bursa gibi kentlerimiz başta İstanbul olmak üzere onun altını bir kez daha çizmiş olayım. Çünkü nüfusu vücudun 15 milyonu aşan, e, koca bir kente e, dönüşen e, İstanbul, e, 1999 yılındaki durumdan çok daha riski bir duruma gelmiştir. Ama ülkemizi yönetenler sürekli olarak bunu ifade ediyorlar, e, son derece e, büyük ölçekli konutlar yapıldı. Gerçekten de yapıldı, büyük ölçüde konutlar yapıldı. Ama yapılmış olan bu konutlar tam tersi İstanbul'u çok daha riskli bir hale getirdi. Yani risk taşıyan insanların içerisinde oturmuş olduğu bölgelerde konutlar yenilenmedi. İstanbul'un boş bulunan yerlerinde konutlar yapıldı. Ben İsaat Müendisleri Odası İstanbullu Şube Başkanı olarak 1999 temine birlikte. O zamanki İstanbul'un yöneticileri İstanbul Valisi'nin başkanlığında kurulan Sayın Erol Çakır'ın başkanlığında kurulan İl Afet Merkez Kurulu'nun aynı zamanda 14 kişisinden birisiyim. O gün İstanbul Belediye Başkanı olan Sayın Ali Müfit Gürt'ün da bu kurulun bir üyesiydi. Saygıyla andığımız ve kaybetmiş olduğumuz Sayın Ahmet Mete Şikaran, Şikara'da bu 14 kişiden yürütüydü. Bu 14 kişinin panel görevlerinden e, en öncelikli olana da e, İstanbul'u depreme hazırlamakta Biz e, e, haritayı önümüze serdiğimizde e, fark ettik ki e, sadece ve sadece e, güvenli konut üretmek, işte e, yapılarımızın depreme dayanıklı olması elbette ki son derece önemlidir ama yeterli değildir güvenli konut üretmek önemlidir ama yeterli değildir. Çünkü insanlar Van'da bunu yaşadık, Körfez depreminde bunu yaşadık, başka yerlerde yaşamış olduğumuz depremlerde bunu yaşadık. Depremin artçıları ana halka yani asıl deprem geçtikten sonra ister istemez depremin artçıları bir süre devam ediyor. Artçıları depremin devam ettiği süre içerisinde de İnsanları evlerine sokabilme şansınız yok. İnsanlar dışarıda kalıyorlar. E o zaman e, İstanbul içinde çadır kurulabilecek ve e, e, boş alanda insanların toplanabilecekleri yerlere ihtiyaç olduğu en az yapılarımızın deprem güvenlikli e, olması kadar önemli bir konu olarak bu 14 sinir önüne geldi. E, Biz. 1999-2003 yılları arasında İstanbul'da çadır kurulabilecek ve toplanma alanı olarak 310 kesinleşen, 160 da belirlenen ama henüz kesinleşmemiş olan yer belirledik. Dolayısıyla her mahallede en azından bir veyahut birkaç boş alana ihtiyaç olduğu fark edildi. Yani bu 470 boş alan ve çadır kurulacak yer elbette ki önemliydi bunların belirlenmesi, kesinleştirilmiş olması ama İstanbul şartları açısından yeterli değildi. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle üzülerek ifade edeyim ki, belirlenmiş olan bu boş yerlerin yani çadır kurulacak olan yerlerin, yani sadece insanlar korktukları için, Depremin ağaççıları devam ettiği için insanlar elbette sokakta olmayacaklardı. İstanbul'da bulunan yapı sokunun önemlice bir kısmının da en az orta ve üst ölçekte hasar göreceği de belirlenmişti, görülmüştü. Çünkü yapı sokumuzun durumunun ciddi bir risk taşıdığı da fark edilmişti. E dolayısıyla orta ve daha üst ölçekte hasar gören yapılarda insanların oturabilme şansları da yok teknik olarak. Dolayısıyla çadır kurulacak boş alanlara ihtiyaç vardı. Bu belirlenmiş olan 470 yerde yeterli değildi. Ama gelin görün ki bugün aradan 15 yıl geçmiş olmasına rağmen bu 470 boş yere yeni boş yerler eklenmesi, İstanbul'un geleceği ve depreme hazırlanması veyahut afetlere hazırlanması açısından son derece önemli bir konu olmasına kalsın Bugün belirlenmiş olan o 470 yerin büyük bir kısmı neredeyse 300'den fazlası gökdelenlere, alışveriş merkezlerine ve lüks konutlara dönüştürülmüştür. Bir taraftan bu yapılırken diğer taraftan gerçekten deprem riski taşıyan, deprem güvenliği olmayan 1999 yıllarındaki şartlar neyse Aradan geçmiş olan bu 15 yıllık süre içerisinde daha da yıpranmış olan yakılarımız yüz durumlarını o günden daha farklı olarak devam ettiriyorlar bugün. Elbette ki ifade ediyorlar, ülkemizi yönetenler ifade ediyorlar. ve konuyla ilgili birçok konuyu yetersiz ifade ediyorlar. 5 milyon mertedesinde yeni konutun yapıldığını ifade ediyorlar. Ama ne yazık ki bu yapılmış olan yerler tam aksi. İstanbul başta olmak üzere İstanbul'un afet ve deprem riskini ortadan kaldırmak açısından yapılmış olan konutlar değil. Tam tersi İstanbul'u afete ve depreme karşı daha riskli duruma getiren, daha açık hale getiren yapılardır. Dolayısıyla sıradan vatandaşlarımızın ne yazık ki oturmuş oldukları yerler, henüz destan bir noktaya getirilmedi bu yapılar ne yazık ki yenilenmedi 1999 şartlarındaki durumları devam ediyor bu yapıların bakın birkaç gün önce başbakan yardımcısı sayın yani daha doğrusu temmuz ayı içerisinde bir açıklama yaptı sayın babacan Diyor ki milli gelirdeki payının üstü sanayi üretiminin milli gelirdeki payının düştüğünü ve bunun kaygı yarattığını belirtiyor. Ama diyor sanayide yatırımlar düşerken yüksek gelir ve getiri olduğu için gayrimenkule yoğun ilgi oluştu diyor. Gerçekten de konunun altını. Sayın Babacan bu sözleriyle bir kez daha çizmiş oluyor. Ülkemizin ve İstanbul başta olmak üzere yapı stokunun depreme hazırlanması çerçevesinde değil de yüksek getiri kazanmak ranta dayalı olarak konut sektörünün yönetilmesi ve yönlendirilmesi noktasına oturmuş olması nedeniyle daha taş İstanbul'un boş alanları konuta dönüştürüldü. Bugün İstanbul 1999'dan daha önemli ölçüde depremle ve yeni afetlerle karşı karşıya öyle ki biz İstanbul'u 5 afetle bu 15 yıl içerisinde yaptıklarımızla bırakalım deprem riskini azaltmayı 5 afetle karşı karşıya bıraktık. Bunlar deprem riski devam ediyor. İklim değişimine yani küresel ısınmaya Yapmış olduğumuz alışveriş merkezleriyle, gökdelenlerle, yeni lüks konutlarla. Kullandığımız plansız, enerjiyle. Plansız, evet, plansız, programsız, kentleşme dilimini tamamen devre dışı bırakarak yapmış olduğumuz yapılarla islim değişimine yani küresel ısınmaya önemli ölçüde katkı sağladık. İstanbul'da yeni ısı adalarının oluşmasına katkı sağladık. Ekosistemin bozulmasına katkı sağladık. Dün de bir yağmur yağdı. İşte son bir aydır yağan yağmurların e, tümünde e, İstanbul neredeyse bir dereye dönüyor, bir göle dönüyor. E, bunu da birileri yadırgamaya başladılar. Niye böyle oldu diye. E, siz e, yağan yağmurun e, gireceği e, toprak bırakmazsanız, yani boş yer bırakmazsanız, her yeri betonlaştırırsanız Dolayısıyla yağan yağmurlar da ne olacaktır? Betonların üzerinden akarak en çukur yerlerde toplanacak ve oraları göl haline getirecektir. Şunu net olarak birileri üzülse bile, çok karamsar bir tablo olsa bile gerçek olması sıfatıyla açıklıkla söyleyebilirim ki hele İstanbul yaşamış oldukları bir problemlere rağmen bu son günlerde yağan yağmurlarla İnsanların dizlerine kadar Pantolonlarını çekip Geçmiş oldukları yerlere Şüphe edeceklerdir Gelecekte Çok daha ciddi problemle Su baskınlarıyla Karşı karşıya kalacaktır Ayrıca bir kentsel dönüşüm belası Denen Gerçekten var olan yapılarımızı Depreme hazırlanmak noktasında Siz de bilirsiniz ki Yapmış olduğumuz programlarda Yapılarımızın deprem güvenliklerinin olmadığı var olan yapı stokunun mutlaka ve mutlaka deprem güvenlikli bir hale getirilmesi gerektiğini sizlerle çok konuştuk. Ama deprem güvenlikli hale getirilmesi demek bu yapıların bu yapılar üzerinden birilerinin para kazanması sadece ve sadece işte depreme karşı afetlere karşı sağlıklı bir çevrenin oluşturulması çerçevesinde e, yeni bir kent yaratmak e, noktasında e, yaşanacak olan depremi de bir şansa çevirmek gerekirken e, ne yazık ki e, ranta dönüştürdük. E, boş alanların tüketilmiş olmasıyla e, alışveriş merkezlerine dönüşmüş olmasıyla Avrupa'da birinci sıraya geçmiş olmamıza karşın ki bununla da övünüyorlar. Üç katlı binalarda. Evet alışveriş merkezlerinin yapılmış olması noktasında her ne işe yarıyorsa ki ana kent belediye başkanımız bu alışveriş merkezlerini sorulan bir soru karşısında kent meydanı olarak insanların toplanma alanı olarak sunuyor. Böylesi bir anlayışın İstanbul'u getirmiş olduğu noktada İstanbul'un her yerinin yağan ufacık yağmurlarda göre göle. Dönüşmüş olmasını da yadırgamamak lazım. Gök gelenlerin yapılmış olması noktasında, yani yüksek yapıların yapılmış olması noktasında yine üzülerek ifade etmem gerekir ki bu kadar çok yüksek yapılar yapılıyor. Avrupa'nın en yüksek binasını yapıyoruz çerçevesinde övünmemize rağmen çok önemli deprem yönetmeliklerimiz olmasına karşı halen bu yapıları, bu yüksek yapıların Hangi yönetmeliklere göre yapılmış oldukları da belli değil. Yani daha ki biz 1999 yıllarında tartışıyorduk. 20 kat ve üzeri yükseklikte olan yapılara bir yüksek yapılar diyoruz. Veyahut 60 metreden daha yüksek olan yapılara yüksek yapılar diyoruz. Bugün bu yapıların yönetmeliği yok henüz. Yapılacak bana soruyorlar. Bu yapılar İstanbul'da nasıl bir Refleş gösterecek? Evet, halbuki mi? bir yandan da Hazır değil mi yönetmelik? Ta ya hazır ama daha yürürlüğe Girmiyor. Yürürlüğe girmiyor. Evet. Bugüne evet kadar, maalesef. Bugüne kadar yapılmış Olan yapılar hangi yönetmelikle Göre yapıldığı belli Değil. Çünkü bizim deprem yönetmeliğimiz Özellikle 2007 yılında Çıkarılmış olan deprem yönetmeliği Önemli bir deprem yönetmeliği Ama 20 kata kadar yapılacak olan yapıların yapılmasına imkan veriyor. Daha yüksek yapıların yapılması çerçevesinde ek mühendislik bilgilerinin kullanılması gerekiyor. Bu çerçevede de yüksek yapılarla ilgili bir yönetmeliğin mutlaka olması gerekir. Ama ne yazık ki e, halen bizim bir yüksek yapılar yönetmeliğimiz yok. Çıkarılmış olan e, kentsel dönüşüm e, yasası bir rant yasasına dönüştü. Yani var olan müteahhitlerin herhangi bir binada 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır oturan bir insana bile haber vermeden işin en küçük insanı tarafını bile bir tarafa bırakarak risk belirleme kuruluşlarına müracaat edip o binanın riskli olduğunu ortaya koyarak var olan binada oturanların bilgisinin dışında dışında o binaların yıkılması doğrultusunda kararlar aldırtıyorlar. Dolayısıyla 2007 yılında çıkarılmış olan deprem yönetmenliği sadece yeni yapılarımızın deprem güvenli olarak yapılmasını ortaya koymuyordu. Elbette ki bu çerçevede önemli bir yönetmenlik. Aynı zamanda var olan yapılarımızın güçlendirilmesi çerçevesinde de önemli bir yapı önemli bir yönetmenlik. Evet, Kemal Bey yani, süremizi doldurduk. Bir şeyimizi toparlayabilirsek, cümlemizi toparlayabilirsek evet. çok memnun yani, olurum. Yani güçlendirme yönetmeliği de sadece yeni yapılarımızın işte deprem güvenlikli olarak yapılması açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilir olması açısından, var olan yapılarımızın güçlendirilerek geleceğe devredilmesi açısından da güçlendirme yönetmeliği son derece önemli bir yönetmelikti. Ama ne yazık ki bu güçlendirme yönetmeliği sadece yönetmelikte kaldı. Bugün müteahhit, müteahhitler anlayışıyla, bir müteahhit bakışıyla İstanbul'daki veya ülkemizin diğer yerlerdeki yerlerindeki yapılara bakılıyor. Yık yap anlayışı e, hakim, e, mühendislik bakışı ve mühendislik anlayışı e, devre dışı kaldı. Yeni bir yapı denetim yasası ne yazık ki çıkarlamadı. Meslek insanları, inşaat mühendisleri bu sürecin dışına atıldı. Yeterli ölçüde denetim mekanizmaları yok. Meslek odalarıyla üyeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerekirken ne yazık ki meslek insanları ile odaları arasındaki ilişkiler bozuldu. Yani bir müteahhit mantığı ve müteahhit anlayışı bugün ülkemizi ve ülkemizdeki kentlerimizin geleceğini belirlemeye çalışıyor. Son cümle olarak da şunu ifade edeyim. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle ne yazık ki İstanbul başta olmak üzere 1999'dan daha iyi durumda değiliz. İstanbul ve benzeri kentlerimiz 1999 yılından çok daha fazla Başta deprem olmak üzere diğer afetlere daha açık bir hale gelmiş durumdadır Sayın Müfkan. Cemal Gökçe çok çok teşekkür ederiz e, yaptığın toparlama için. Evet 15. yıl bitti ama biz hala bunları konuşuyoruz. E, sizlere e, başarılar, iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizle Görüşmek üzere. Sağ olunuz. çok çok teşekkürler. Vay evet yasın, hep, yasın. sağ olun. Evet Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü nedeniyle Ayşegül Şenol ve Cemal Gökçe ile konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.